Sen ve ben Kayı Bekir'im Ah oh, kadim sevda İyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo'dayız. Ahtaput'un Bahçesi ve canlı yayındayız. Çoğu zaman olduğu gibi ve e, gene şahane konuklarımız var. Gaye Suak Yol burada. Hoş geldin Gaye. Hoş bulduk. Ee, üstelik... Ee, yalnız gelmedim. Daha evet. doğrusu buradan e, bir doğum günü e, hemen buradan çıktığımızda yetişeceğimiz için sevgili Ali Güçlü Şimşekle gelmiştik ama sağ olsun kırmadı ve şu an stüdyomuzda e, Ali Güçlü Şimşek de var. Çok mutluyuz burada olmaktan. Evet çok iyi oldu. Hoş geldin Ali Merhabalar. Ne kadar stüdyonun köşesinde saklanmış olsam <gülüyor> yine de beni buldunuz Bu saklanmış halin mi? Ama <gülüyor> ee, hakikaten iyi oldu yani çünkü bu macera yani konuşmak açısından. İyi oldu bence Bana da tatlı bir sürpriz olmuş Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nereden gel, geliyorsunuz? Kadıköy'cüyüz Kadıköy Karşı. Karşıdan geliyorsunuz Peki e, nasıl peki e, Doğudan batıya geçmek? Ee, yani Teknik olarak diyorsan Akışkan ve güzeldi Eğer e, ruhani olarak diyorsan Her zaman acılı ve e, Garip sonuçları var Evet bir taraftan şimdi buna da aslında biraz şahit oluyorsunuz siz. Bu e, transfere, hmm. oradan oraya, yöresel olarak köprüden mi geçtiniz? Köprüden geçtik. Benim bugün ikinci turum ya. Tam bu sokaklardan Ayo. sabah 11 sularında bir tur daha geçip geri dönmüştüm bugün. İstanbul'a doyduğum bir gün. <gülüyor> bir de şey var, maç var bugün. Fenerbahçe'nin yine birileriyle asla benim hmm. bilmediğim Ali Güçlün'ün çok hakim olduğu bir maç durumu. Karşı taraftan, yani bize göre karşı mı şu anda? Evet, Türkiye'de. Evet. Velhasıl güzel bir İstanbul turu oldu e, sayende ee, Şimdi aslında lafı daha sonra getireceğim oraya ama Boğaz Köprüsü'nden muhabbetlerle diye bir kostümü var Zeki Müren'in hmm. Yani bu yaptığı kostümlere deli deli acayip isimler koyması beni çok etkilemişti ilk öğrendiğimde hmm. hatta bir ara yapı kredide bir e, sergisi olmuştu. Derya'nın hmm, Derya, Derya Bengi'nin Evet Hı -hı. E, yine Derya Bengi'nin muazzam katkılarının olduğu bir kültürel etkinlik Şöleni bence. E, gerçekten inanılmaz güzel bir sergiydi. Seninle birlikte gezmiştik hatta. Kesinlikle. E, görmeyenler varsa umarım tekrar olur. ve Orada işte o yaptığı e, kostümleri e, zaten Mimar hı hı. Sinan mezunu kendisi. Hatta dereceyle bitiriyor. Hı hı. E, sanırım şeydi değil mi? Tekstil gibi bir şey mezunları evet, evet. ya da süsleme sanatı gibi değişik evet, isim evet, de vardı evet. Evet. Evet. ve bütün ko e, bütün kostümlerine yaptığı e, işlere verdiği isimler de ayrı bir konu şiir gibi gerçekten o yüzden e, çok saygı duymak için yeni bir sebep de o bir de şahsileştiriyor değil mi o e, Tabii. giysileri Tabii. kostümleri e, tuhaf bir şeyi vardır mesela buna bir ara soruyorlar zeki mürne ...niye bunları giyiyorsunuz diye bir taraftan da içerliyorlar tabii. O da diyor ki yani futbolcular sahaya pijamayla mı çıkar? Evet. Aa, Çok da yani. güzel, ikna edici. Hatta sadece e, futbolculardan değil işte Roma döneminden... Evet. ...yani tarih sahnesinden de öyle işte gladyatörlere kadar örneklerle... ...olayı o kadar dallandırıp budaklandırıyor ki... ...öyle bir dönemde o kostümleri giymesini... E, ...kabulleniyor insanlar. Aslında mesela ilk ben bunu öğrendiğim zaman... ...şöyle bir şey olmuştu e, zihnimde. Ne yaptığını... ...nasıl savunduğun... ...ve insanları nasıl... ...ikna ettiğini de... ...bir, bir o kadar önemli yaptığın şey kadar. Yani adamın o dönemde... E, ...bu muazzam hareketi... ...muazzam cesareti... ...göstermesi ve bunu da... E, ...müthiş bağlamıyla savunması... ...ve insanları ikna etmesi... ...bana çok ilham vermişti o dönem... ...gerçekten. Evet bu... E, evet. E, senin de çünkü... E, ...sahnede şahane bir şeyin var... ...yani büyüm var böyle bir... E, ...kostüm, giysi, Hı -hı. renk... ...şu bu gibi. Dolayısıyla... E, Kendisi de zaten daha çok... Zeyna'dan... Zeynep Sadece Zeynep demeyelim. Aslında benim de e, böyle e, çok farklı kaynaklardan e, beslendiğimi söyleyebiliriz o sahne kostümle ilgili. Yani madem konuyu açtık bir minik bahsetmemi ister misin? Zeynep adam tabi. oldu. Ya, vallahi Zeynep'i şöyle e, anlatayım. E, 10 yaşındayken e, sevgili abimle kanalda da yayınlanıyordu hatta o dönem hatırlıyorum. Benim için o kadar büyük bir tutkuydu ki Zeynayı izlemek oradaki o güçlü kadın figürü beni çok etkiliyordu ve onun o dünyaları fethetmesi işte hak edene postayı koyması kostümleri e, ...mizaç ve e, mimikleri. Ya dinleyiciler göremeyecek ama en azından bizim için şu bakışını bir yapar mısın Zeynep? <gülüyor> Zeynep <gülüyor> bakışını. Ay yapmaz yani. oluyorum sana ya. <gülüyor> Şöyle bakışıyor arkadaşlar size bir ara bir konserde belki yaparım ama. Şöyle bir berbat bir bakışı var <gülüyor> ee, Böyle aniden Kafasını döndürerek Senin dünyanı başına yıkarım hmm, Bakışı hmm. Aa, aslında ee, Velhasıl mesela Beslendiğim bir kaynak Zeyna iken, Bir başkası e, işte mesela süper kahramanlar e, Çizgi filmlerdeki hmm. Zeyna da çok uzak değil Zeyna ama bir çizgi film değildi Fakat evet genel olarak bir süper kahraman e, Öykünmesi var ben Benim iddiam şu e, herkes kendini süper kahramanı olsa dünya kurtulur Yani Hı -hı. E, daha iyi bir versiyonumuz için başka bir süper kahraman beklemeye gerek yok Benim argümanım bu açıkçası Ve sahnede giydiğim kostümler de aslında bunun tatlı bir e, esprisi gibi diyelim Hı -hı. Yani evet bir yandan ciddiye alıyorum olayı ama bir taraftan da e, çocukken Gözümde büyütmüş olduğum ya da işte imaj olarak beni çok etkileyen içerik ve felsefe olarak beni çok etkileyen e, karakterlere de bir sevgi ve selam hı hı. ya da saygı duruşu. O yüzden e, kim ne der işte aman kötü mü görünür e, çok mu komik durdu falan diye düşünmeden insanların içlerinden geldiği gibi davrandığı giyindiği. Ee, ...hareket edip... E, ...kendini ifade ettiği bir dünya... ...hayal ediyorum. Aslında işin özü bu. İşte David Bowie'nin... ...vaktinde açtığı yol gibi... E, ...Türkiye'deki e, devrimci de... ...bu konuda kesinlikle Zeki Müren'dir. Hazır hmm. konusu oralardan açılmışken çünkü... Ee, biz şu an normalize etmiş durumdayız Aradan neredeyse 70 yıl geçti 60 ya da ama O dönem gerçekten düşünsenize Türk sanat müziği ya da bir başka deyişle e, Klasik Türk müziğinin de Aslında çok revaçta olmadığı Bir dönem o Yani Zeki Müren e, küllerinden doğuruyor Gibi bir şey de var müzeyen senar Birlikte o dönem e, Aslında çok fazla popüler olmayan klasik Türk müziğini o kostümlerle, felsefeyle, felsefesiyle e, ve sahneye koyma biçimleriyle tekrar e, aktive ediyorlar gibi bir şey diyebiliriz. O yüzden de e, David Bowie ile Zeki Müren'i çok da e, o anlamda birbirinden ayırmamak gerekiyor. Onlar bence birer devrimciler. Zaten gayet suyda gayet su yapan bence yani e, bu farklı köşelerin hani aynı e, potada eri, erimesi oldu işte bir tarafta Zeyna bir tarafta Zeki Muran <gülüyor> Zeydan gidiyoruz. Işte. Beni ölmediğimiz bir program olursa <gülüyor> çok sevineceğim, çok sağlar <gülüyor> işi. Sen beni evde devam edecek. <gülüyor> bu e, bir taraftan çok hani referans bir yere e, kaşelenmesin ama e, madem konu açıldı bu. E, ...Zeki Müren'in... ...şimdi başka metafor üzerinden gideceğim açıkçası yani... yani ...senin kurduğun üzerinden... Hı -hı. Ee, ...Zeki Müren bu yüksek topuklarla falan yürürken de... ...güç yürüyor biliyorsun... ...böyle hani böyle sahnede de şurada burada... ...soruyorlar buna... ...ya hani güç yürüyorsun... ...ne oluyor... ...biliyorsunuz diyor uzayda yer çekimi yoktur... ...vay bunu bilmiyordum ya... ...müthişmiş... ...müthiş... <gülüyor> <gülüyor> ...çok iyiymiş... ...bu nerede okumuştum bunu hatırlıyor musun... ...evet... Ee, Bize de söyle Tabi tabi söylerim ee, Bu gene ya Derya'nın sergisinden Bengi'nin sergisinden hmm. Ya da e, Derya'nın Bu kitabından 70'ler kitabından, 70 kitabından yeni çıkan 70'ler evet, kitabından Tamam süper o kitabı ee, da herkese tavsiye yerinde. ediyorum evet, evet. Ya Derya Bengi Bu konuda gerçekten bir Derya gibi evet. Bu kelime oyunu hiç öngörerek yapmadım Bu arada ee, Ama <gülüyor> Kendisine minnettarım O e, yakın dönem, e, popüler kültürle ilgili yaptığı derin araştırmalarla Bilmiyorum. ilgili. Evet. Keza yine Rol Dergisi de dönemin hmm. e, efsanelerinden biriydi. Sen de bizim bir röportajımız vardı ya, hiç yayınlanmayan. Evet. E, <gülüyor> evet. Bak evet. şimdi konuyu sen yıl, çağırdın ama. Yıllar evet, önce. Yıllar önce. Bundan herhalde Rol, e, rol Rol'dan e, sonra. Kapanmadan. Express. Yok yok. Rol kapanmadan e, aylar önceydi. Yıl değil belki hmm. de. E, o sırada bu e, ...Seyge'yi se evet. seni görmem imkansız e, beraber... E, ...orada Kadıköy'de bir, e, bir... ...söyleşi yapmıştık, mülakat evet. yapmıştık... O dönem ...ben ve Murat'la, şey Murat Müneviç'le Murat evet. beraber... ...Murat biraz geç gelmişti ee, ...evet, sonra biz bunu yayınlayacaktık... ...ama yıllar olmuş yani... ...tabii sekiz, dokuz, hatta dokuz... daha fazla... Aa, yani rol kapanalı... Yani ...on rol sene, on, ise, on sene oldu ya... ...on bir sene falan... Evet, neyse, yani belası... neyse orada e, sonuçta dergi kapandı ve biz bunu e, yayınlayamadık. E, e, duruyorsa ben <gülüyor> şimdi, e, ne gider <gülüyor> duruyor ya? Remastered mi? falan Durmaz gibi. Zamanlı bekliyoruz diyormuş. Vallahi daha biraz da Röportajdan yani. çok daha fazla umursadığım şey elbette. E, ...bir dönemin hayatını değiştirelim... Yani ...o dönemin e, gençlerini, çocuklarını... ...çünkü rolla ilgili şunu söylemek istiyorum... ...şu an daldan dala atlıyormuşuz hmm. gibi ama... ...konu müzik ve Türkiye Bunu olunca... Ya, ...inanılmaz bir der ya... E, ...Roll'la tanışmak yani çok kısa anlatacağım... E, ...ben o sırada 12-13 yaşındayım ve... E, ...Kadıköy'de bugün gidip kitap aldığımız o pasaj var ya... ...neydi o pasajın adı ya? Atma. Yok... ...yok canım yani, akmıları unutmak değil. Şuna, mümkün değil... ...şu ee, sahnenin üstü... ...şey... ...a yok yok onu da bir yana aslında... ...Penguen Kitap olduğu hmm, e, hmm. pasaj... ...ben oraya sık sık uğrardım... E, ...ve orada bir... E, ...işte kitapçı vardı... ...müzik, e, bir takım hmm. CD'ler falan da satıyordu... ...uzun saçlı bir çocuk vardı orada... ...benden... ...yaşça büyük ve ben böyle... ...hafiften ona bir tatlı bir ilgi besliyordum... ...filan ve her gittiğimde de bana bir şeyler... ...öneriyor işte bak bu kitabı oku... ...şunu dinle filan... ...sonra bir gün gittim ve yeni bir dergi çıktı... Hı -hı. ...inanılmaz senin çok hoşuna gidecek... ...bence bunu almalısın dedi... ...ya birinci ya ikinci sayısıydı Rolun... E, ...aldım... E, ...eve geldim... Ya ...bakıyorum ulan hiç kimseyi tanımıyorum ben burada... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...ya tanıdık hiçbir isim yok... ...işte böyle... ...hay Allah yani... Tabii o cahil e, cesaretin bir başka versiyonu da aslında her şeyi bildiğini sanırsın ya o yaşlar. Ya Bunları bilmememin imkanı yok. Ben ne kadar hiçbir şey bilmiyormuşum e, fikriyle böyle onun içine daldığımı ve e, ardından bütün rolları alıp büyük bir iştahla her ay okuduğumu ve gerçekten de çok net bir şekilde e, şu anki kişi olmamda e, devasa bir katkı sağladığını söyleyebilirim. E, bütün sayıları da bende mevcuttu sonra taşınırken e, hayatımdaki on pişmanlıktan biridir. Onları böyle bir ikinci el diye e, veriverdim. Yok, çok ağır ve fazlaydı. Yani koyacak hiçbir yerim de yoktu. Gitti onlar. Şey, çok işte, üzgünüm. Rakçılığın e, böyle şeyleri şanundandı. Yani yan etkileri gibi hani böyle o an bir boşluğuna geliyor. Tas falan gibi oluyor. Sonra Allah kahretsin. Yani aklı olan aslında onları alıp ciltletirdi tabii ki. ...hatta geçenlerde onu konuştuk... ...kimle konuştuk hatırlayamadım... ...neden mesela rolun eski sayıları böyle... ...ya internette ya da ciltlenmiş halde evet. çıkmıyor ki... ...yani çok büyük külliyat o... ...öyle bir takım... E, hani ...girişimler... ...onu e, konuşuyoruz ama... Değil, ya, değil ...onda yani. değil de bir, bir, bir iş bu... Tabii. ...öyle düşünmek lazım... ...yani daha çok... ...yani buradan e, aslında seslense... ...kesin gönüllü olarak çalışacak... ...ekipler kurulabilir böyle hemen... Onu kursak gerçekten şey gibi bir e, ansiklopedik hı hı. E, bilgi değeri taşıyor. Bir taraftan da e, şu an mesela 15-16 yaşında olsam kesinlikle ulaşmak isteyeceğim bir arşiv olurdu o. ki hala o öyle. 15-16. Evet kıymetli bir şey ama. var geriye dönük olarak bir kısmı da aslında. Umarım olur. Kaybolan zaman içerisinde parça çalalım mı? Olur. Laflamaya devam edelim mi? Ne dersiniz? Şöyle bağlayalım isterseniz. Şu an konuştuğumuz, az önce konuştuklarımız ve bir süre sonra da konuşacağımız her şeyin e, gerçeğe dönüşmesi için bir totam şarkısı, hı hı. istikrarlı hayal, hakikattir e, tamam. çalalım. Oh, oh, oh. bir kat İstikrarlı Hayal Hakikattir. Gaye Soak Yol ve e, Ali Güçlü'ye beraber, Ali Güçlü Şimşek'le beraber canlı yayındayız. Son albüm üzerinden tam da parçasını çaldığımız, isminde verdiği albüm üzerinden sohbet ediyoruz. E, şey uzar, e, uzar e, muhtemelen daha çok sözümüz olacak ama albüm zaten, bu arada unutmayacağım yayalım da şu Hı -hı. albüm e, hikayesini bir konuşalım çok fazla bana ne hani söylenen bir şey var bu e, edinmekle ilgili neyse şimdi lafı geçelim... Hı -hı. oradan da oraya da geliriz tamam. edinmekle gidiyorum sonra kayıtlı ilgili, Hı -hı. ilgili. Hı -hı. Ee, edinmek de bir konuydu bu evet Belki Bravo ee, gerçekten o da büyük bir mesele Değil kısacık mi? onu söyleyelim Aha. madem e, yeri geldi e, bu Sektörel saçmalıklar dolayısıyla Biz e, bu albümü e, Özellikle işte bu Büyük kapitalist dağıtımcı Firmalara vermemeye karar verdik Hı. Dolayısıyla bin bir e, emekle şu an kendi sitemizden satmayı e, ve onun altyapısını kurmayı e, deniyoruz. Onunla ilgili bütün çalışmalar devam ediyor. Biz de çok mesaj alıyoruz işte plakları bulamıyoruz vesaire diye. Çok haklısınız e, ama çok yakın bir zamanda plaklar... E, web sitesi üzerinden, gayusakal.com üzerinden satışa ve çıkacak Dunganga üzerinden. ve Dunganga.net Dunganga. sizin plak şirketinizimiz, evet, bizim e, butik plak hı. şirketimiz, e, yani o şeyi buradan. Evet, tabi tabi. Siparişi evet, verecekler, gidecek. evlere gidecek. Bir yandan gibi. konserlerde de, yani Gayusakal konserlerinde evet, evet, de zaten oluyor, oluyor ilgilenenler evet. için. Ha. Aslında evet, o da güzel bir vesile oluyor. Hazır hı hı. konsere gelmişken henüz. E, çok fazla kişinin ulaşamadığı şekilde albümü hemen konser sonrası hem ulaşabiliyorlar hem de ben çoğunlukla yani aşırı yorgun değilsem e, stant oluyorum imza alıyorum tanışıyoruz muhabbet ediyoruz benim de e, çok sevdiğim bir şey dinleyenlerle öyle bir e, ilişki yakın bir Hı -hı. temas kurup muhabbet edebilmek e, buradan havadisler verilmiş olsun evet iyi oldu bu e, şimdi bu Biraz önce parça çalarken Dinleyiciler dinlerken Biz kendi aramızda konuşuyorduk böyle Bir rahatlama söz konusu bu müzikal durumda diye Yani hani Ali ile ve Gaye ile konuşurken hani Neler var yeni şu bu Bir yük kalkmış gibi aslında evet. Bu müzik memleketeki müzik durumunun üzerinden hı hı. Epeydir Çünkü ben mesela şunu hatırlıyorum 80'lerde 90'larda bir Allah'ın kulu ...buradan mesela herhangi bir şeyi e, müzik e, referansı ya da bir alıntı olarak kullanmıyor. Bunu kullananlar çok net bilirsiniz. E, kartel, hı hı. Ünlü ve Cemaliydi. Onlar da e, Almancı onlar dediğimiz Onlar da dışarıda için. Yani Dolayısıyla için. Yani. Evet, yani onlar bir şekilde görüyordu. Hatta e, bu hani, e, mülakatlarında da bahsederlerdi. Hakikaten burada yoktu. Ondan sonra zaman geldi işte 2000'ler... Diyelim hatta biraz daha ortasında zorladı Ondan sonra yavaş yavaş Bu yüzleşme Ve bir rahatlama evet. ortaya çıktı Ama tabi Bu analizi yaparken Tarihi biraz daha geriden Başlatmamız gerekiyor bence O da şöyle 60'larda ve 70'lerde Müthiş bir Anadolu pop ee, akımı doğuyor. İşte psychedelic rock, Hı -hı. E, Batı'nın o psychedelic rock e, müziğinin e, Türkiye'deki Yerel ya da folk müzikle Halk müziğiyle ve onun tınılarıyla Ve şairleriyle sesleriyle Buluştuğu muazzam bir Buluş aslında bence o O, o tür ve e, Çok da büyük ve güzel örnekleri Veriliyor işte Selda Acan, Erkin Koray, Hı -hı. Cem Karaca ve Opaşlar Moğollar. Moğollar ve daha Adını şu an burada sayılacağımız o kadar fazla isim o kadar orijinal işler Üretiyor ki fakat tabi ne oluyor Sonra e, darbeyle Ve darbelerle daha doğrusu bir toplumun kültürel bilinçaltı ve bilinçüstü aslında silinip yok edilmeye çalışılıyor O dönem bu saydığımız isimlerden birçoğu yurt dışına gitmek zorunda kalıyor Yaptıkları müzikler yazdıkları sözler üzerinden hapislere atılıyorlar vesaire Dolayısıyla aslında bu böyle birdenbire e, tesadüfen olmuyor. Bu ne yazık ki bilinçli bir e, işte üzücü bir şekilde o üçüncü dünya ülkesi kapsamına sokulmaya çalışıldığımız için e, emperyalist bir takım e, müdahalelerle oluşturulmuş bir kültürel yozlaşma hali. Şimdi buna baktığımız zaman ne yazık ki hiçbir şeyin tesadüf olmadığını görüyoruz. Fakat şu an olan şey... Senle ve Ali Güç'üyle az önce konuştuğumuz son bir işte 10-15 senedir uyanış var. Hı hı. İnsanların e, kendilerine ait kültürle e, belki barışması demeyelim ama en azından ona e, doğru mesafeden bakabilme pratiği gelişiyor yavaş yavaş. Ve bu beni gerçekten çok çok umutlandırıyor, mutlu ediyor. <gülüyor> sadece müzikal olarak değil sanatın diğer dallarında da orijinal ve özgün işler üretildiğini düşünüyorum ya da en azından buna e mail edildiğini e bence bu şey gibi yani mesela antropolojide de hep konuşulan tartışılan bir şeydir herhangi bir kültürün bir başka kültürden üstün olduğunu iddia edemeyiz ya da kanıtlayamayız çünkü çok soyut şeyler bunlar kültürel e içerikler dengeler denklemler fakat e insanın İçinde yetiştiği topluma e, Bireylere Kültüre Duyduğu müziğe, tattığı yemeğe işte e, şahit olduğu muhabbete Bunları biraz daha e, Doğru açıdan Baktığı zaman e, Onu kabullenmesi Ve gerekirse onu eleştirmesi Ya da değiştirmeye çabalaması da Çok daha e, samimi oluyor Ya da çok daha dürüst bir şekilde Vuku buluyor Bence sanattaki evrensellik Sanat e, eserinin e, zamansızlığı ve evrenselliği biraz bu tür şeylerden ileri geliyor. Yani e, işte Amerika'da bluesun bütün dünyaya yayılabilmesinin nedeni de buydu. Çünkü kültürel olarak onun e, bir e, altyapısı vardı ve olan bir acının e, bir yansımasıydı o. Bunu reddediş değildi. Eğer biz de bu kültürde acı çektiğimizi düşünüyorsak ya da e, canımızı sıkan, bunu, e, canımızı yakan şeyler varsa... Kendi dilimizi geliştirmek için önce ona doğru mesafeden bakmayı çözmemiz gerekiyor ve bence yavaş yavaş oraya geldik işte şu an o yüzden müthiş bir zenginlik var müziğimizde ee, çok iyi yeni gruplar doğuyor bir sürü bir heyecan verici yeni isimler var. Ee, ...insanların kendi kültürleriyle e, daha iyi, daha doğru ilişkiler kurduğunu görebiliyoruz. E, bu da bence daha evrensel ve zamansız şeyler üretilmesine umarım yol açacak yakınlarda. Evet, yani, e, tam öyle bir taraftan da şu melezleme yani hani buradan e, bitir, eklektik ve melezleme... ...bunun da çok iyi bir e, coğrafi karma bir kompozisyon haline gelmesiyle ilgili... Ciddi bir şey olduğunu düşünüyorum şu zamanda Kıymet olduğunu düşünüyorum evet. ki bu sizin yaptığınız Kayıtta da dahil olmak üzere Yani bu yenisinden bahsetmiyorum bu sürecin içerisinden hı hı. Çünkü bu salt e, e, Daha akustik Daha yerli Veya e, Batılı veya bunun arasında Böyle muğlak iğreti duran hani e, Bunun eleştirisi yani Tomlis Uyardı da mesela ciddi e, Bunun çağdaşlaşmasıyla ilgili bir makalesi var evet. e, Alpay'ın Sevda'yı e, desteklemesi ve çıkarmasıyla onla ilgili aldığı eleştiriler var. Mesela Mustafa Özkent'in... E, 1973'te e, gençlerle el ile albümü çıkardığı zaman e, belki biliyorsunuzdur Tabii. küçük bir anekdot. 73'te kulüp 33'te e, şeyden çıktıktan sonra karşıya gittiğinde Emirgen'e gitti, e, e gittiğinde Elma e, herkes böyle bir rock and ile dans ederken diskoda 73 yılı albüm yeni çıkmış birkaç ay olmuş. ...DJ arkadaşı Özkent'in... ...ve benim albümde çal diye böyle bir... ...işaret yapıyor. DJ arkadaşı... ...koyuyor ve çalmaya başlıyor. Üsküdar ilk parça, Üsküdar'a giderken hmm. biliyorsunuz. Hmm. İlk 30-35 saniyesinde... ...anlamayız hani ne olduğunu De, böyle funk, funky... R&B şey falan filan diye. Herkes daha beter coşuyor... ...şey yapıyor. 30-35 saniye geçiyor... ...bildiğimiz Sözler şey geliyor. girmeye başlıyor ve... ...bağırıp çağırmaya başlayıp... ...zıplamaya başlıyorlar. Böyle şey olur mu? İtirazlar. Şok. Şunlar bunlar. Yani aslında... <gülüyor> yani 70'lerin yani. başında da böyle bir şey var Hani evet. gelen bir şey var E tabii, o aslında e, O bahsettiğimiz e, Keskin Durum evet 80 darbesi ama ondan önce de tabii ki batıya müthiş bir özenme hali söz konusu. Bu aslında buranın başarısızlığı değil batının başarısı. Kendi kültürünü muazzam pazarlamasıyla ilgili keza hak veriyor insan. Çünkü gerçekten o kadar çeşitli ve o kadar çok ve büyük işler yaratıyorlar ki herifler yani şey çok net. Hem İngiltere'de de hem de Amerika'daki bakış açısı eğer kültürünü... ...ya da ekonomini, politikanı, sosyolojini kabul ettirmek istiyorsan dünyaya... ...öncelikle bunu sanatla yapabilirsin. Yani müzikle en kolayı o çünkü gerçekten. Ve işte arda o gruplar çıkıyor. Onlar tabii ki devlet desteğiyle de o kadar büyüyorlar. Yani devlet politikası, Beatles'ın e, bütün dünyayı sarabilmesi... ...Rolling Stones'un bütün dünyada ün kazanıp... E, ...işte çıldırtıcı bir hale gelmesi... <gülüyor> ...keza diğer bütün gruplar... ...o yüzden yani şey gibi... E, ...buna uyanan ülkeler... ...tabii ki fark atıyorlar... ...bu kadar basit... ...şimdi bizim buradaki devlet başkanlarına oturup... ...anlatmaya çalışsak... E, ...içten şey ya bırak o işleri filan diyecek... ...ama gerçekten... ...eğer istiyorsak... E, ...bu ülke olarak bir şeyleri... E, ...başarmak... ...ya da işte kendi kültürümüzü dünyaya tanıtmak... ...veya... E, ...ekonomik olarak, politik olarak... E, ...söz sahibi olabilmek... Öncelikle gerçekten e, bu ülkede e, dünyaya açılmış kaç sanatçınız var? E, i̇şte kimler hangi tür müzikleri keşfetti? Yeni yeni bir tür keşfedildi mi bu ülkede? Ya da işte yeni bir tür resim dili e, oluşturuldu mu? Bu soruların cevabını verebilmemiz gerekiyor. O yüzden yani öyle göstermek sanata katkı, sanata destek falan onlar işe yaramıyor yani. Gerçekten dürüst olmanız gerekiyor bunun çalışması için. O yüzden hiçbir şey yine tesadüf olmadığını bütün bu sosyolojik ve politik dengelerde... ...her şeyin çok hassas e, denklemlerle birbirinin içinde olduğunu görmek lazım bence. Parça girelim mi? Devam Olur edelim. tabii. Hı? Bağrımızda taş... Zamanı tamam. Yani. Evet. Evet, tamam. Ee, sözlerini e, dikkatle dinlemelerini hmm. e, naçizane Zaten şu parçaların edeyim. üzerinden e, böyle üç beş program yapılabilir. Yani hani parçaların düzenlemeleri ve sözleri üzerinden ki oralara hiç böyle çok fazla girmiyorum ama yani oraya girersek çıkamayız. E, yani çok da güzel çıkıyoruz ama zamanımız hep <gülüyor> vermek bir bir şey diye düşünüyorum abi. aslında. Tabii ki teknik kısmını konuşuruz fırsat buldukça ama hep böyle röportajlarda söylediğim bir cümle var. Explanation kills art hmm. yani izah sanatı öldürür. Dolayısıyla insanların hayal gücüne ve bakış açılarına da bırakmak gerekiyor bazı evet, kısımları Ama bu şarkı da şöyle giriyor onu da söylemeden edemeyeceğim Diyor ki alem güzel de biz mi çirkiniz hayat deniz verdi de biz mi yüzmedik Dolayısıyla o denizi kendimiz yaratacağız demek <gülüyor> Alem güzel de biz mi çirkiniz Hayat deniz verdi de biz mi üzmedik Kimse silmedi gözümüzden yaş Gören olmadı bağrımızda taş Nere vuralım elde akılsız baş Yaş, yaş, gözümüzde yaş Kimse silmedi gözümüzden yaş Gören olmadı barımızda taş Nereye vuralım elde akılsız baş Yaş, taş, baş Asıl saatmişiz zamanı geldi bozuldu. Memleket nargile kafeyi dumanında buldu. Tuvarla asıl saatmişiz zamanı geldi bozuldu. Kimse silmedi gözümüzden yanlış gören olmadı bağımızda baş, vuralım elde akılsız baş, Yaş baş ta. Evet, Gazi Suak Yol ve Ali Güçleşimşek'le canlı yayındayız. Atevot'un bahçesindeyiz, Açık Radyo'dayız. Sohbet ediyoruz. Üçüncü parçayı çaldık ama bu ne kadar gider bilmiyorum açıkçası. Sohbet daha yoğun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Resmen aralara kaynak yapıyoruz müziği ya. Parçalar yani, ee, Parça arası dedikleri. <gülüyor> tam tersi de aslında ama. Resmen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu şeyle ilgili aslında biraz bu sanat müziği... E, ...ve bu sana... E, bir takım söyleşilerde de... E, ...sorulan böyle... ...karman... E, ...ne hale getirmek... Yani ...ben eklektik e, demeyi tercih ediyorum... ...aslında bana kötü manada değil... E, ...bunun da iyi bir şey olduğunu... ...düşünüyorum aslında... Hı hı. ...çünkü bu bir tür başka bir kompozisyon yaratma halidir... E, ...dolayısıyla bunun... E, ...hem... E, ...buradan, bu hı hı. coğrafyadan... ...hem başka yerlerden... Yani bunun işte Sörfünü de içeren Grange de içeren Hatta Punk'ı da skayı da hepsini içeren hı hı. Bir hali olduğunu düşünüyorum Ve bunun o kompozisyonunun da iyi olduğunu düşünüyorum Sözler itibariyle de Mesela bu Bu flamenko ...sağılsa Latin şeyleri malum... ...bu 70'lerde gene çok kullanılan bir şey... ...özellikle Neşe Karaböcek ayağında... Hı -hı. Ee, ...hem sözleri itibariyle de... ...yani hani belki de o arabeskle... E, ...o müziğin... ...sanat müziğiyle arasındaki kırılma noktası da... ...ince çizgide o... Ee, ...onun çok daha hani pekişmiş... ...çok daha olgunlaşmış... ...çok daha fazla e, şeyi geniş... Hı -hı. ...projeksiyonu geniş... Ee, enstrümal, ...enstrümantal şeyi de... E, ...kabiliyeti ve onun eee şeyde çok fazla. Çok sağ ol, Çok güzel ee, şeyler söyledin. ...bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir de hani sözde itibariyle de çünkü bazı yerlerde de böyle arabeske me ile der bir takım şeyler var sizin Hı -hı. için. Ya işte hani bu yeni çağ ne o falan filan Hı -hı. gibi. Öyle olduğunu düşünmüyorum. Bir kere şeylerden dolayı hani sözden ve rüzgardan dolayı Arabi bir e, şey mi? Tanım mı? Tepki bilmiyorum, mi? Öyle hani ben, ne ben o, bilmiyorum. Öyle rastgele. Ne o? <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> ne o? Ne o? Yani <gülüyor> soru, öyle, soru olabilir. Bir Olsun bir şey soru olabilir. Evet. <gülüyor> şöyle düşünüyorum ben bu konuyla ilgili. Şimdi e, bahsettiğin örneklerde e, özellikle işte 60'larda, 70'lerde hep bir prodüktörün elinden çıkan fantaziler var. Yani aslında e, bu genel olarak müziğin hem e, Şanslı olabilecek tarafı Hı -hı. hem de e, bir yandan da e, kontrol edilemediği takdirde prodüktörün bir hayali bir işte fantazi dünyasını dinlediğimiz Hı -hı. bir örneğine dönüşüyor. Şimdi burada bizim yaptığımız işte şöyle bir şey var. Ben hem bu işin e, yarı prodüktörüm yani Ali Güçlü Şimşekle ile genelde işte bütün bu işleri yaptık. Görkem Karabudak Keza arada çok büyük katkılar sağladı fakat. Ee, ben e, Ali Güçişimşe ya da Görkem'e hadi albüm kaydedeceğiz şarkılarımız bu e, diye gittiğimde de zaten e, konuya dair o şarkıların formuna dair şarkıların düzenlemesine, enstrümantasyonuna, e, kayıt aşamasına dair e, gelişmiş e, ve artık hani bir vücuda bürümüş fikirlerle zaten gidiyorum. E, i̇şte çoğunda ritimler belli, aradaki partisyonlar, çalınacak enstrümanların... E, ne çalacağı belli vesaire. E, ve onların da muazzam katkılarıyla o iş bambaşka bir yere dönüşüyor. Şimdi bence bahsettiğin şeyin bir nedeni de bu olabilir. E, kendimi ya da kendimizi bir prodüktöre teslim etmiyoruz. Zaten bu bizim kendi içimizdeki müziğin yansıması ya da var olan müziğin vücuda bürünmüş hali. Dolayısıyla benim albümlerimde duyduğun her şey aslında zaten hala hazırda dinlediğim türlerin... İşte sevdiğim beğendiğim müziklerin e, Bendeki tezahürü diyebiliriz O yüzden bu kadar çeşitli ama bir taraftan hem işte dediğin gibi eklektik Fakat e, bir yanıyla da e, uyumlu e, olabileceğini söyleyeceğim Sesler bütünü e, Yani şey gibi değil onu anlatmaya çalışıyorum yani Bir proje işi olsa bu işte Bir tane yaparsın bir albüm e, kendi içinde tutarlı gibidir ama devamı gelemez. Ya da gelse bile işte o çok uzun vadeli olamaz. Buradaki e, olası tutarlılığın nedeni de e, bana kalırsa bunun zaten hala hazırda benim yıllardır e, işte buna on küsur sene önce de yaptığım müziklerle bağlam olarak e, bağlanıyor oluşu. E, içerik olarak alakalı oluşu birbirleriyle işte keza işte bu seni görmem imkansız döneminde yaptığımız müziklere bakarsan da. Daha öncesinde toz ve hmm. toz grubuyla e, yaptığım bestelere, müziklere baktığımda da aslında hep bir, birbirini takip edebilen. Evet bağımsız, birbiriyle alakalı fakat kesinlikle bir taraftan da e, organik bağları bulunan müzikler. E, bence bunun nedeni bu. Yani duyduğum, dinlediğim işte yıllar içinde beni etkileyen e, burada işte ne bileyim. Az önce adını zikrettiğimiz gruplar da var, i̇şte Nirvana da var, ee, Keza Zeki Müren var, müze, Sener da var, ee, dinlediğim bütün o surf gruplarının e, yansıması da var, var oğlu var yani. Konu aslında buradaki o samimiyetten geliyor olabilir, her ne kadar o kelimeye bayılmasam da. Hangisine o? Ya yani samimet kelimesi ha, artık ha, çok yorgun, tamam. yorgun ha, okay. bir kelime ve evet, ee, çok yo. açıklayamıyor konuyu. Ha. Ama yerine de ha. bir şey koyamıyoruz. Ha. Ne diyelim işte. E... E, fena değil. Bazen yakışıyor yerine. Yani. E, bence ya, bir, bir şey, alternatif düşünelim bir şey, bu, şey bu sırada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> e, Tabii sizin e, mesela 80, e, 80, hadi 80'ler kulak açılır değil mi? Yani 80 ortası falan Hı -hı. doğumlu olduğunuzu düşünürsek e, ve 90'lar. 2000'e dayanan kadar. Tabii. Şimdi bu 80'ler hani benim biraz da şahit olduğum bir dönem itibariyle 90'da aynı şekilde hani müzikle de uğraşan birisi o sıralarda olan olarak. Bu Katen Mix'in epey e, gündemde olduğu ve aslında müziği bir şekilde çark ettirdiği bir zaman. Her ne kadar biz 80'ler'i tukaka olarak başka bir formatta baksak da bu 80'ler gecesi şu bu gibi abuk subuk şeylerle aslında 80'ler böyle yola çıkış itibariyle bu Katen Mix'in biraz müziğin lineer çizgisini bozup bunu rizomatik hale getiren e, çetrefilleştiren bir hale getirdi. E, dolayısıyla teknolojim ondan sonra teknolojinin de yardımıyla, zaten, de yardımıyla. Evet. E, ve bunun hani bütün meyvaları da aslında 90'ların ortasında falan verilmeye başladı. Ne zaman kendi hani böyle grunge'in biraz daha ifadeye başladı ve şey noktasında. Evet. E, aslında sizin de hani müzikal maceranız hani kulakla beraber daha sonra da beraber bu formül üzerinden biraz modern sonrası aslında o sonraki hale denk geliyor ve bu da ee, aslında coğrafya tanımıyor hmm. Biraz rahatlama da bununla da gelen bir şey Yani sadece hani e, bir Arada bir pasaj var Ve e, o kıymetli Sizin de ortanıza düştü aslında Çok da iyi oldu hmm. Ve burada e, müthiş bir rahatlıkla Bu e, ek, ek, ek, Her neyse bunun ismi Çünkü tavırın öne çıktığı bir şey oldu da, Sende sahnede çok görüyorum gaye ve sizde yani hep beraber aslında yani hem hı hı. donanımınızla e, hem e, performansınızla e, müzik bir tür hani bir uyarlama reggae dediğiniz şey de öyle şu da böyle. Dolayısıyla tarif ettiğiniz içerideki flamenkolar, e, skalar, sokalar, şunlar bunlar falan hikayesi e, özünü tarif eden bir takım kaynaklar ama aslında o tavır her şey. Bütünselleşmesi yani. Evet yani kesinlikle birbirini Besleyen ya da daha doğrusu Birbirini desteklemek durumunda olan şeyler Bir, bir parçayı o e, Bütünden ayırdığın zaman O bina çöküyor gibi düşünebiliriz e, Bununla ilgili Şey söyleyebilirim Mesela Jim çok güzel bir lafı vardır Hatta bir manifesto yazmıştır Yaratıcılıkla hmm. ilgili Oradaki alıntı da kimin de Jean-Luc Godard evet, Jean-Luc aslında şey diyor o manifestodaki alıntıda Bir şeyi nereden aldığın değil Nereye götürdüğündür mesele hı hı. Buradaki Bahsettiğimiz bir sürü türün Yanı sıra aslında tabi ki sadece Müzik yok o işin yani bir müzik yapıyorsun Ama o müziğin içinde işte o kültürün acıları var Dertleri var umutsuzluğu var Karanlığı var mutsuzluğu ama Bir yandan mutluluğu var izlediğin filmler işte gördüğün Diziler ee, sokaktaki kediler gerçekten hmm. çok romantik gibi gelecek kulağı ama e, Onu bir bütün haline getiren milyarlarca parça var e, Ya da küçük mikro e, minicik şeyler var parçacıklar var e, Bence işte zaten müziği resmi kitabı ya da herhangi başka bir sanat eserini e, zengin kılan şey de Yaşadığın şeye biçtiğin değer ve onu Yaptığın şeye koyma halin Sahnedeki personamız hmm. Bahsettiğin o hani o bir bütünlük o, Onu ondan ayıramıyoruz dediğin şey de Buna dahil Dediğim gibi yani o senin giydiğin Bir kıyafet de olabilir tabi ki Yani sahnede giyindiğin bir Persona da olabilir ama e, Onun içinde bile bir tutarlılığın Olması gerekiyor yani Öbür türlü şey gibi Maskeli baloya gitmişsin gibi hmm. Ya da işte hmm. böyle kötü bir Halloween işte kostümü giymişsin gibi duruyor bence. Ee, bir takım örnekleri geliyor şu an aklına zikretmemize gerek yok. Ee, gerçekten yaşamadığın şeyi anlatamıyorsun. Yani anlatırsın evet ama yaşamış gibi anlatmamalısın o zaman. Bunu bir fantezi olarak bunu bir işte e, tahayyül olarak anlatabilirsin elbette. Bu noktada babamın hep alıntıladığı bir cümle geliyor aklıma Bedra ve Eyüp ...yani akademi dönemlerinde hep söylermiş Bedirahmi... ...sarımsak, ee, evet, sarımsak yiyen sarımsak kokar beyler hmm. diye. Hmm. O da işte zaten hani Anadolu aydınlanma fikrinin çok... ...kadim savunucularından olan bir... E, ...ressam ve filozof olarak ya da şair olarak bence. E, dolayısıyla aslında... E, ...oradaki tutarlılık, dirayet, işte istikrar... ...kendi içindeki bütünlük, bütün bunlar o yapılan işin orijinalliğini ve de kalitesinin niteliğini oluşturan şeyler diye düşünüyorum evet bu geçmiş hani köklerle ilgili hikaye bence de ben mesela çok yakıştırdım yani siz dinledikten sonra raştın bir lafı gelir aklıma Rashid, Hı -hı. ben köklerime geri dönmüyorum köklerime başvuruyorum der Hı -hı. çünkü köklerime geri dönersem ...dönerseniz geri dönemezsiniz. Oo, e, dolayısıyla... E, hani ...bu aslında böyle... O, ...acayip de ince bir çizgi bence... E, ...bu tam sizinkine böyle şey yapan da... ...yakışan da bir şey diye düşünüyorum Çok güzelmiş e, bu. Hı -hı. Yaptığınızı. Bir taraftan da aslında bu hani sahne... ...senin kostümlerin... ...sizin maskeye çıkmanız... E, ...ve oradaki o ya yarattığınız aura da... ...aslında bir taraftan da... ...bir taklit gibi dururken yani taklit kötü anlamda söylemiyorum çünkü Hı -hı. bence Beatles'a da Elvis'e de Tiyatralı Little şey Richard'ta da benim mukallit bunların hepsi yani taklitçi. Hı -hı. Dolayısıyla bunun üzerinden giden bir e, büyük şeyleri var, tavırları var yani. Evet. Mürenç'in At At At At söyleyebiliriz. Evet evet yani bu, bu <gülüyor> aslında. olmasaydı evet, üretimle, üretimle, olamayacaktı Evet gibi. evet yani üretimle bu büyük kaynakla ve beceriyle yetenekle bu bambaşka bir hale gelebiliyor yani ki bu da e, olan bir şey. Eyvallah bence. işte o az önce bahsettiğim manifestosunda tam olarak da bundan bahsediyor ve şöyle çok güzel açıklıyor diyor ki hiçbir şey orijinal değildir. Hmm. Dolayısıyla rüyalardan sokak lambalarından başkalarının eserlerinden yürüdüğünüz yoldan içtiğiniz sudan bu böyle uzun uzun hmm. anlatmış bu örneklere alıntıları her şeyden çalın diyor ama tırnak içinde söylüyor hmm. bunu yani oradaki çalmak tabii ki o şu an hmm. içini doldurduğumuz anlamdan çok uzakta e, bence Türkiye'de pek çok e, gençte yaşta aşımda e, sanatla uğraşmak isteyen insanlarda gördüğüm bir şey bu ya işte ne yapacağım orijinal olacağını düşünmüyorum O yüzden yapamıyorum, kalkışamıyorum Zaten hiçbir şey aslında tam olarak orijinal değil Sen e, daha çok kitap okusan, işte daha fazla e, hayal kursan Daha fazla iyi e, sanat eseriyle ilişkiye girsen işte e, yaşadığın her sıradan anın üzerinde Belki biraz daha bambaşka açılardan, düşünme Pratiği geliştirebilsen zaten yarattığın yaptığın dokunduğun şeylerle ilgili bambaşka açılımlar olacak kimse senden henüz hiç görülmemiş olanı ya da hiç e, kainatta varlığını bilmediğimiz bir şeyi yoktan var etmeni aslında çok da beklemiyor yani yeni bir e, kimyasal tepkime yol açmayacaksın yeni bir madde bulmayacaksın Hı. ama olan e, şeylerin Belki de yan yana gelmemiş kombolarına imza atacaksın Kolajlarını yapacaksın ee, İşte Biri uçan bir at Resmedene ya da bahsedene kadar o imaj yoktu gözümüzde. Biri bir gün kanatlarını aldı kuşun ve yolda koşan bir atı onun bedeniyle birleştirdi. Ve biz uçan at imajını hayal edebilmeye başladık. Aslında bu pratikten yola çıkabilir sanatla uğraşmak isteyen ya da... ...sanatçı olarak bir çıkmazlı olduğunu düşünen e, sevgili dostlar, gençler... ...bu yani şey gibi öğüt gibi asla algılanmasın... nacizane e, oradaki çıkmazı açabilecek bir anahtar gibi e, düşünülebilir. Çünkü zaten bu protein üzerinden o kadar fazla bilinmeze doğru yola çıklık ki... ...o yüzden istikrarlı hayal bir yandan hakikat... ...yani o e, bir büyücünün temennisi değil aslında. E, hayal edebildiğin her şey gerçektir diyor Picasso... <gülüyor> Benim de aslında özünde inandığım şey o Picasso bu konuyla ilgili de şey diyor e, İyiler imite eder yalnızca en iyiler çalar <gülüyor> <gülüyor> Vallahi evet Böyle Hatta, bir ülkede çalmayı övmek istemiyorum yani, Bir taraftan yani, yani, ama umarım Anlayabiliyorlardı yani. bahsettiğim şeyi Hatta bunun yazılı olduğu bir e, işte e, Nakşidildiği bir böyle mermer parçasının üstünde <gülüyor> Banks'i de Picasso'nun ismini <gülüyor> Slipsker adını yazıyor Evet <gülüyor> Bayağı Abi, iyi Inception oluyor <gülüyor> <gülüyor> Aynen Evet şimdi e, pek, pek, pek bir zamanımız kalmadı Bir parça kenara koyup Aslında böyle e, Güncel bir şeylerden de bahsedelim isterseniz Gider ayak Olur tabii. E, Bahsetmek isterseniz şayet Hı -hı. Hani Kayıt Konser Şu bu gibi. Güncellemeler diyorsun Evet Yeni havadisler evet. O Yeni zaman... havadisler ee, var, mı bir var tabii yani bir şey var. Yani olması sürü... gerekmiyor da yani söylemeniz gerekmiyor anlamında, <gülüyor> mutlaka vardı da. Paylaşmak pay ya da paylaşma iznimiz olanları evet, söyleyeyim Bazı evet. önemli festivallerden lütfen biz paylaşana kadar paylaşmayın <gülüyor> e ricası geldiği için onları şu an söyleyemiyoruz ama yakında açıklarız. En yeni ve güzel ve ulaşılabilir havadislerimiz şöyle. E bir kere en yakında, istikrarlı ikisi. hayal hakikattirin bir videosunu çektik sevgili Sinan Tuncay e, isimli yönetmenimizle. E, o şu an e, bilgisayarda Hı. fırında pişmekte Hı. dolayısıyla Şubat ayı gibi o yayınlanacak Hı. fantastik bir e, video geliyor. E, Gender Bender dediğimiz... Toplumsal cinsiyet normlarının eğilip büküldüğü, ya kadın da bunu yapar mı denilebilecek şeylerin şahsım tarafından <gülüyor> bizzat yapıldığı ve olayların geliştiği bir video klip. Ardından ee, Hey Douglas'la çok sevdiğim, Hı -hı. işlerini de sevdiğim Hey Douglas'la bir e, single tekli diyelim daha şık tekliye imza attık. Eski bir şarkıyı yeniden Düzenleyip yorumlayıp Çok yakın bir zamanda onu Yayınlıyoruz Hatta şarkınınını söylemeyelim O belki şeydir Ardından yakında Güzel konserler var bir kere 2 Şubat'ta hı hı. İf Beşiktaş'ta Kavuşuyoruz 8 Şubat'ta Çiçek pasajını kalkındırma Daha doğrusu uyandırma servisi diyeyim. Çünkü çiçek pasajı çok Önemli bir yer bizim için ve bütün aslında Türkiye için öyle olsa gerek tarihi bir mekan. Orada bir konserimiz var. Ve ardından pek çok yeni hı hı. E, yurt dışı konserlerinde dahil olduğu ve bu sefer yurt içinde de e, henüz gitmediğimiz şehirlere gideceğimiz bir konser takvimi açıklanacak çok yakında. Onun dışında bir havadis daha var. Güzel e, ve mutlu edebilir pek çok kişi. Hologram İmparatorluğu'nun yani ikinci hı hı. albümün. Remix albümü çıkacak Toplam 20 farklı DJ tarafından Tüm albüm mü bu? Evet hatta Aa, bazı şarkıların 2-3-4 tane hmm. versiyonu var hmm. Dolayısıyla aynı şarkının 2-3 versiyonunu hmm. dinleyebildiğiniz Dans edebildiğiniz Tripten tribe koşabildiğiniz bir albüm geliyor çok yakında Albüm hazır ama Üçüncü albümde biraz mesafe koyalım araya dedik Dolayısıyla Nisan gibi o da Şarkı da söyleyebiliyor ama Dans ederken Vallahi. Çünkü o benim sizde şimdi tam giderken adam. Karola Sema diye bir şey vardır ee, Karola Sema Şarkı söylerken dans etmek ya da hmm. tam tersi Dans hmm. ederken şarkı Hani e, böyle bir şey Bazı parçanız çok yakışıyor ona da o yüzden söyledim <gülüyor> Hangi parçamızda ne dans edip bana, şarkı söylüyorsun? E, aslında çoğunda hareket ediyorum ben Aa, Çok iyi çok iyi çok sevindim buna Ya Vallahi. da teşneyim bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Valla hologram portolunun remix albümünde Ben dans edemem ki diyenin bile e, tatlı tatlı göbek attığı evet. bir ortam olacak Şimdilik aklıma gelenler bunlar ee, Aynen evet, evet. evet pek güzel bir, de bir, bir, bir, bir o kadar Belki daha Hah. fazla da söylemem. Aa Yok bunu söylemeyeyim tamam vazgeçtim evet. ee, 58'e gelmişiz Aslında bizim program 55'lerde biter Ama bu evet. artık bizim nazımız olsun Bir de parça çalmak istiyoruz aslında Devam diyor. <gülüyor> oradan Üçerisi, böyle evet, çok tatlı içeri, mimiklerle. Içeri, Galatasaray <gülüyor> içeriye bir Zeyna attıktan sonra <gülüyor> Zeyna. Yani şey işte bir parça daha çalabiliriz. Yani o zaman gözüküyor. biz de son cümleleri <gülüyor> toparlayalım. Üç, üç parça <gülüyor> diye oradan içeriden e, suflu veriyorlar. Şöyle, e, çok <gülüyor> teşekkür ederiz Cem. Çok güzel bir muhabbette açıkçası. Ben teşekkür ederim ki geldiniz. Sana... Beni de tanrı misafisi olarak. <gülüyor> <gülüyor> Ali seninle zaten şöyle bir hani bu mikrofonda şey olarak kamusal bir teyit alabiliriz. Mesela bu bir tuzak üzerinden epeydir zaten yani çalıyorum da söyledim evet. de sana. Arada bir. Bunun üzerinden bir program Yapacağız değil mi Valla Ali Güçlü'nün pardon Ali Güçlü Soru sanırım ama şunu eklemek istiyorum Bu yeni projesi Lalalar sevgili Barlastan Özlemek Ve Kaan Düzoy'la olan Ve kendisinin bu muazzam Prodüktör kimliğiyle ilgili de aslında Bir şahsına münhasır program yakışır Sadece bu evet. bir tuzak özelinde Çünkü pek çok iyi albümün Gizli kahramanı kendisi O yüzden nacizane yani Benim çok böyle bir olur. teklifim evet. olabilir ee, çok güzel olur. Belki o zaman koltukları da dinleşirsiniz. <gülüyor> ben artık oluruz. gelmem buraya. <gülüyor> Daha fazla rol çalmıyor. <gülüyor> Peki o zaman e, bizi dinleyen herkese buradan e, Cüneyt'e de selam bu arada. Aa, İkinci a, defa evet. açık radyoya e, evet. konuk olan e, Cüneyt Ceben e, Az önce e, mesaj atmış. Üçümüze de sevgi selam e, yollamış. Olsun. Biz de ona buradan e, sevgiler selamlar yolluyoruz. Ve diyorum ki e, bu programı dinleyen e, şahit olan, e, bu müziği tanıyan tanımayan herkese umuyorum ki e, hayalleriniz istikrara kavuşur ve hakikate dönüşür. Tebriklerimiz. Evet. Teşekkür ederiz. İyi ben ki geldiniz siz. Sağ olun. zaman ne meftunum dinleyelim? sana yedinelim. Benim e, ya yani böyle bütün şarkılar çocuklarım gibi gibi bir e, dürüst olmayan son <gülüyor> derece e, samiyetsiz bir açıklama yapmak istemiyorum. O yüzden çok açık ara diyorum ki şimdilik e, son albümde benim e, en sevdiğim şarkı şu ana kadar. Meftolum sana buyrunuz size gelsin. Sana, sonu başı hüsran ol sana Koyma biliyorum yara Koparamadım içi diken yara Anla beni yana Kaçamadım aşkın dalgasının saçmalamalarını kar al yoruldum bu de baolu bitten gitlerdenden bittim ansan kaç şehir yandı yok mu ekkle Aşkın kör karan Ahtapot'un Bahçesi Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç